Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları Seslendiren Erol Eren Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri ile ilgili hazırladığımız programımıza bugün Bakara Suresinin 217 ve 218. ayetlerinin tefsiriyle devam ediyoruz. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse cümlesinde geçen ve iki şeyin birbiri peşine, biri diğerinden hemen sonra olduğunu bildiren fa harfinden yola çıkan bazı müfessir ve fakihler, mürtedin ceza olarak öldürüleceğine bu ayeti delil göstermiş, ayeti bir kimse dininden döner dönmez ölmez. Kendi haline bırakılsa yıllarca yaşayabilir. Döner de arkasından ölürse demek, ceza olarak öldürülürse demektir. Şeklinde anlamışlardır. Halbuki ileride açıklayacağımız dinde zorlama yoktur mealindeki ayet, insanların dine girmek için de girdiği dinde kalmak için de zorlanamayacaklarını açık ve kesin olarak ifade etmektedir. Mürted'i ceza olarak öldürmek, onu dinde kalmaya zorlamaktır. Zorla da Müslüman olunamayacağına göre, onun münafık olarak yaşamasını teşvik etmektir. Hem münafıklığı yeren, hem de dinde zorlamanın caiz olmadığını bildiren ayetler, bu anlayışa manidir. Ayette geçen ve birbiri peşine oluş bildiren fa harfini, dinden dönmeyle eceli gelip ölme arasına tövbenin, yeniden İslam'a dönmenin girmesi şeklinde anlamak mümkündür. Çünkü fa harfi kesin olarak hemen peşinden oluşa değil, bir şeyin diğerinden sonra oluşuna, Terim olarak söylemek gerekirse tertip ve takibe delalet eder. Dininden dönenin ceza olarak öldürüleceği hükmü Kur'an-ı Kerim'de yoktur. İslam hukuk alimleri bu hükmü dinini değiştireni öldürün mealindeki hadisle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ali'nin bazı uygulamalarına dayandırmışlardır. Hadisin farklı sözler ihtiva eden başka rivayetleri de vardır. Bunlardan birinde dinini terk eden ve cemaatten ayrılan, bir başkasında Allah'a ve Resulüne karşı savaşmak üzere dinden veya itaatten çıkandır buyurulmuştur. Ebu Hanife, İbni Şübrüme, Sevri, Ata, Hasan-ı Basri gibi büyük fıkıhçılar, kadınların öldürülmesini yasaklayan hadislere dayanarak, mürtet kadının, bir kısmına göre çocuğun öldürülemeyeceği, başka yollardan İslam'a kazandırılmaya çalışılacağı hükmünü benimsemişlerdir. Bu içtihadın bir dayanağı da kadınların tabi olarak, Savaşçı olmamaları bu sebeple dininden dönen kadının İslam toplumundan ayrılıp karşı tarafa geçerek Müslümanlara karşı savaşma ihtimalinin zayıf bulunduğudur. Bundan da çıkan sonuç, mürtedin öldürülmesinin dinden dönme suçuna değil Müslümanlara karşı savaşma suçuna bağlı ve böyle bir tespite dayalı bulunduğudur. Hazreti Ebubekir ve Hz. Ali'nin uygulamaları yalnızca dinden dönme suçuna değil Müslümanlara karşı savaş açma, devletin kanun ve kararlarına karşı toplu isyan gibi suçlara yöneliktir. Mehreşit Rıza Nisa Suresinin 90. ayetinin tefsirinde ve fetavasında Mürtedin sırf dininden döndü diye öldürülemeyeceği tezini güçlü delillere dayanarak savunmuştur. Kafir olarak ölenlerin cehennemlik olacakları ve burada devamlı kalacakları bildirildikten sonra iman, hicret ve cihad edenlerin Allah'ın rahmetini umabilecekleri açıklanmakla, bir gerçeğe yeniden dikkat çekilmektedir. Allah Teala'nın madde alemi için koyduğu kanunları yanında, insanın dünya ve ahiret hayatını düzenleyen kanun ve kuralları da vardır. Bunlardan birine göre, ahiret saadetini, cenneti, ebedi hayatta ilahi rahmeti umabilmek için kulun üzerine düşen, İman etmek, gerektiğinde davası uğrunda yurdunu yuvasını terk edip, diyarı gurbete göçmek, Müslümanca yaşayabilmek için elinden gelen çabayı sarf etmek gibi vazifeler vardır. Bunları yerine getirmeden Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Bizi yakıp da ne yapacak? Kimse cehenneme gitmez veya orada kalmaz demek, böyle düşünmek ve inanmak, temelsiz kuruntulardan öteye geçemez ve Allah'ın koyduğu kurallara aykırıdır. Yüce Kitabımız Kur'an'ın aydınlık ikliminde hazırladığımız programımızda